Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Teknik Masa'da bugün Selahattin Çalak'la birlikteyiz ve konuğumuz Hüseyin Can Erkin. Merhaba Can Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. <gülüyor> Teşekkürler, sağ olun. Can Bey'le bugün Japon edebiyatına yaptığı hem Japon edebiyatına hem aslında bizim edebiyatımıza katkı <gülüyor> bu çevirilerle e, yaptığı çevirilerden birisiydi. E, kasiyeri konuşacağız. Sayaka Murata umarım doğru söylemişimdir telaffuzu. E, onun bir kitabını e, konuşacağız ve umarız e, Can Bey uygun olduğunda Japon Edebiyatı'nın başka eserlerini de programımızda konuşmak için e, zamanımız olur. E, biraz bir yazardan bir başlayabilir miyiz? Kimdir bu yazar Can Bey? Burak ee... Murat Sayaka, Sayaka Murata, yani bir kadın yazarlar arasında özellikle şöyle başlamak yerinde olur. Japon edebiyatında son yıllarda kadın yazarların biraz sesi gür çıkmaya başladı. O gür çıkan seslerden birisi Sayaka Murata. Özellikle bu programda konuşacağımız e, kasiyer de e, Japonya'da çok e, ses getiren, e, işte e, milyon e, okuyucuya e, ulaşan bir kitap. Yani ben milyon dedim de en son e, 4 sene önceki e, şey, 3 ya da 4 sene önce olması lazım. 700 bin rakamı verilmişti herhalde <gülüyor> bu geçen süre içerisinde milyona da ulaşmıştır. E, çok okunan bir yazar ve kendisi bizzat tecrübe ederek yazdığı bir kitabı Kasiyer. Başka kitapları da var fakat bu kitabı tamamen bir öz yaşam öyküsünden yola çıkarak yazdığı bir kitap. O yüzden diğer kitaplarından farklı bir yere koymak lazım. Evet, demek ki bütün dünyada olduğu gibi Japonya'da da kadın edebiyatının yükselmesi güzel bir şey tabi. Ve genç bir yazar yani Murata böyle çok şey değil, yaşanmış bir yazar da değil. Peki siz şeyi de söyleyeyim, başka kitaplarını çevirmeyi düşünüyor musunuz? Bu tek Bak kitabı şu anda değil mi? Kasiyer Türkçe'deki şu anda tek kitabı. Kasiyer şu anda tek kitabı fakat 2021 yılı içerisinde belki bir ikinci kitabı yayınlanabilir. Ben çevirmeyi düşünmüyorum. Daha doğrusu elimdeki devam ettirmekte olduğum işler arasında verdiğim sözler ee, arasında e, benim öyle yakın bir zamanda çevirebilecek durumum yok e, neticesinde ben e, yazarın hakkını verebildiğimi düşünüyorum çevirisiyle ve e, aynı zamanda parlatabildiğimi düşünüyorum e, yeni bir yazar evet. ilk evet. E, kitabı. Türkiye'de baya çok satış oldu değil mi kitabın benim elimdeki 5. baskı mesela Galiba. 20 binler de olması lazım okur sayısının baskı sayısının yani bir ikinci kitabının geleceğini biliyorum ama anladım benim sizin kaleminizden değil <gülüyor> benim çevirimle olmayacak büyük ihtimalle yani çok başarılı genç arkadaşlar var zaten Japon edebiyatından evet. çeviri yapan Onlarla herhalde de, onlardan devam bir risk Evet. Şimdi bu kitap aslında modern yani günümüz Japon toplumu hakkında da bayağı bir şey söylüyor. Ve ben bu Japon edebiyatı okumak beni her zaman çok mutlu ediyor gerçekten ve her seferinde çok mutlu bir defa hep şu dikkatimi çekiyor. Bu Japon edebiyatında, bu kitapta da var, kasiyerde de. Görünmezmiş gibi e, olup, sanki uçucuymuş gibi olup aslında içten içe insanlara nüfuz etmiş bir şiddet var kitapta. Ve bu Japon edebiyatında da benim hep rastladığım bir şey. Böyle bu şiddet ve acının e, insanların nasıl nüfuz ettiğini biliyoruz. E, bize inanılmaz iyi anlatan bir edebiyat, Japon edebiyatı. Burada da yani kadın aslında yaşadığı hayatın sadece kendisini otomatikleştiren bir şey dışında başka bir şeye dönüştüremediğini bize gerçekten ona nasıl nüfuz ettiğini göstererek anlatıyor aslında. Yani dille değil bedeniyle hareketleriyle yani kitabın bir de böyle bir boyutu var. Yani o makine sesleri kulağımıza geliyor gibi. Hani oturuyor ben çoğu zaman okurken onu hissettim. Kasiyer orada oturuyor ve hep bir işte o tık tık tık sesler bir taraftan kulağımıza geliyor gibi. Ee, şimdi e, Seval Hanım söylediğiniz e, çok doğru. Şiddeti ne olarak e, algıladığımızla e, ilgili bir e, durum var ortada. Şimdi bir tabii ki fiziksel şiddet şiddetin bir boyutudur. Bağırmak çağırmak aynı zamanda şiddetin bir boyutudur. Bir de mahalle baskısı diye alan bir ifadeyle söyleyecek olursak, bu da bu baskı da bir şiddet boyutudur. Yani insanların yaşantısına karışmak, insanların mahremiyetine, özel yaşantılarına e, karışmak hiç kimsenin haddi değil. E, ama e, kitabın içerisinde baktığımızda e, yani tabii e, biraz da Japonya'yı tanımıyor olmamızdan da kaynaklanan e, hani genel e, olarak Türkiye'de e, tanımıyor olmamızdan da kaynaklanıyor. Biz hep onları böyle e, cici zamanında iş yetiştiren işte efendim ciddi üstlerine başlarına dikkat eden saygılı insanlar olarak görüyoruz ama dünyanın her yerinde bu sadece Japonya için geçerli değil. Evet Japonya gerçekten çok gelişmiş bir ülke. Görenler bilecektir ya da işte görüntülerden belgesellerden vesaire izleyenler e, bilecektir. Yani e, Türkiye ile karşılaştırma götürmeyecek ölçüde gelişmiş bir e, ülke. Fakat öyle gelişmiş bir e, ülkenin içerisinde bile bu e, şiddetin e, yaşanıyor olması. Aslında tabii kadın yazar olduğu için biraz da öz yaşam e, öyküsünden kaynaklanan bir e, eser olduğu için. Ee, tabii ki e, kadına yönelik bir şiddet varmış gibi e, algılanabilir. E, fakat bu erkeğe yönelik olarak da e, Japonya'da e, söz konusu. E, kitapta e, anlatılanları bir e, erkeğin e, yaşantısına e, uyguladığınızda da o e, şiddet ve baskının, e, toplumsal e, baskının söz konusu e, olduğunu söyleyebilmek e, mümkün. E, o şekilde yazan erkek yazarlar da var. Yani e, Sayaka e, Murat'a hani biricik, ünik e, bir e, anlatısı yok. Benzer paralelde e, başka e, eserlerde e, Japonya'da sükse yapmış e, yani çok okura e, ulaşmış eserlerde var. Yani bu toplumun ve edebiyatının herhalde bir e, tipik özelliklerinden birisi o zaman, Japon edebiyatının. Bir de şey de var, e, kitapta müthiş bir yalnızlık da var. Ve neredeyse bu yalnızlığın hiç farkında değilmiş ya da farkında değilmiş gibi davranan biri var. Bu açıdan da e, aslında kitap bize e, başka bir yalnızlık tanımı da sunuyor. Yani... Şey, bir çifte değerlilik var kitapta yalnızlığın. Ee, dünya edebiyatı genelinde e, yalnızlığın e, işlenişi e, farklı boyutlarda, e, farklı e, ortamlarda e, e, karşımıza çıkıyor. E, yani yalnızlık çok e, fazla işlenilen, üzerine girilen bir. Türk edebiyatında da bu böyle, Latin edebiyatında ya da işte Batı edebiyatında da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Fakat yalnızlığın farklı açılardan ele almış konusunda ben Japon edebiyatının biraz yelpazesinin geniş olduğunu düşünüyorum. Ee, Sayaka Murata'nın da bu e, eserinde e, işlediği e, yalnızlık tanımı e, farklı bir e, boyut. Belki de Japon edebiyatını e, ilgi çeker kılan özellikle e, Türkiye'de, özellikle de son zamanlarda e, ilgi çeker e, kılan e, bu e, tarafı çünkü e, her birinde ee, yalnızlık, yabancılaşma bunlar çok e, edebiyatın artık temel e, işleme alanlarıdır. Ee, ona böyle bir yenilik e, katabilmesi açısından da e, Türkiye'deki Japon edebiyatı e, genelinde söylersek e, Japon edebiyatçıları e, öyle bir e, farklılık taşıyorlar. E, Sayaka Murata e, da onlardan birisi. Yani Şimdi bir e, Türk edebiyatına baktığımızda e, hiç kimse gidip de e, bir e, işte e, kurum kuruluşalı vermeyeyim de e, bir markette çalışan kişinin yaşantısını e, yazayım diye uğraşmaz. E, çok nadiren e, bu tür e, şeylerle karşılaşırız. E, halbuki e, her gün... Doğal yaşantımız içerisinde ya da e, sıradan yaşantımız e, içerisinde e, sürekli karşılaştığımız işte raflara e, ürünleri dizerken, yerleri temizlerken, e, işte aldığımız e, sebze meyveyi tartarken, e, kasada ödeme e, yaparken e, sürekli market çalışanlarıyla karşılaşırız. Yani... Ee, o açıdan da e, bir e, şey var, ee, hani insan, e, normal insan, sıradan insan dışına e, itilmiş bir e, alanı irdeliyor e, Sayaka Murat'a. O açıdan e, da e, bizim e, edebiyatımızda ya da e, yerli e, ya da yabancı, <gülüyor> Türkçe ya da işte tabii ki çeviri olduktan sonra artık Türkçe edebiyatı haline gelmiş oluyor ama Türkçe ve çeviri edebiyat arasında da öyle bir farklılığı var diye düşünüyorum. Evet, isterseniz bir ara verelim. Ne çalalım? Bugün ne istersiniz? Bugün YouTube kanalı olarak Ofre kanalı var. Onların hazırladığı bir müziği Nuri Bilgin İrim aracılığıyla ben de edindim. Onu çalabiliriz. Peki, çalalım. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Konuğumuz Hüseyin Can Erkin'le birlikte Sayaka Murata'nın kasier romanını konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında biraz Murata'dan bahsetmiş, Japon edebiyatı ve Murata'nın ortaklıklarından söz etmiş ve en sonunda bir kasiyerin, aslında bir nevi mağdunun hikayesi olan Romanın e, mağdunlarla e, ilişkisine. Şimdi bir de e, kitapta siz de aslında biraz bahsettiniz ilk kısımda e, yani kahramanın hayatına herkes gerçekten kendisi bir karışma hakkı buluyor kendinde sürekli bir ondan işte normal olmayı yani tırnak içerisinde normal olmasını e, ve e, toplumun değer yargılarına uygun, yani o yaşta bir kadının yapması gerektiği gibi davranmasını neredeyse dayatıyor. Değil mi? Bir de böyle bir şey var. Herkesin kafasında bir e, normal var. Mesela onu olduğu gibi kabul eden kimse yok. Yani e, markette çalışanlar bile sürekli herkesin yerine işe gidiyor. Yani onu da hiç ihmal etmiyor. İş, kendi işini zaten hiç ihmal etmiyor da başkalarının yerine de onu rahatlıkla çağırabiliyorlar. Onlar bile alttan alta hep düşünüyorlar. Hani kaç yaşında bu kadın Hala gelmiş bu markette yarı zamanlı çalışıyor gibi bir şey var kafalarında. Tabii ki bu Japonya'nın kültüründen, toplumsal yapısından da kaynaklanan bir durum. Ve biraz ataerkil bir geleneğin özellikle 11-12. yüzyıldan başlayıp bir savaşçı sınıf geleneğinin hakim olması 7-800 yıl boyunca 1945'e kadar Japonya savaş ya da savaşçı sınıf üzerinden gelen yani savaşçı sınıf adetleri 1868'de kaldırılır ama yine Japonya savaşan bir ülke 1945'e kadar. Onun getirdiği bir atayerkil durum ve kadının ikinci plana itilmesinden başlayarak konuşmak lazım. Orada da e, belirlenmiş e, kalıplar var. Kadın şudur, kadın budur e, şeklinde e, kalıplar. E, kadın ya e, düzenli bir işi olacak e, ya da evlenip çocuk yapacak e, veya da evinin kadını olacak. E, i̇kisinden birisi e, normal yani Japon toplumunun işleyişi e, içerisinde ee, öyle olunca da e, bunun e, dışına çıkan e, kasiyerimiz e, diyeyim ben e, furkura e, normal değilmiş gibi davranılıyor ama e, şöyle bir baktığınızda esas normal olan e, Furukura. Yani e, anormallik e, çevresindeki insanların davranışlarını da zaten kitabın içerisinde de e, bir yerde söylüyor, işte çamurlu ayaklarıyla insanların özel alanına basmaya cüret ederler şeklinde. Hani ne bileyim bir kadın evlendi diye normal olmuyor ya da bir kadın çalışıyor diye normal olmuyor ya da ikisini birden yapıyor diye normal olmuyor. Biraz kendinde bir yaşam var Frukura'nın. Aslında normal olan bence kitabın içerisinde Frukura kasiyerimiz. Diğerleri ise topluma ya da o toplum baskısına biat edenlerden oluşuyor. O yüzden de normal tartışması çok ilginç bir serimlemeyle karşımıza e, çıkıyor. O yüzden de ilginç bir e, kitap. Çevirirken de ben e, keyif aldım e, açıkçası. E, gerçi yaptığım bütün e, çevirilerden e, e, keyif alıyorum. Farklı keyifler ama e, bir e, işte Japonya görmüş bir e, erkek olarak bir e, kadının e, yaşantısını çevirmek ya da e, kadının düşüncesine e, senkronize olarak e, bir e, çeviri yapmak e, farklı bir e, keyifti. E, zaten okurların da e, bir, e, yoğun bir teveccühü de e, oldu. Sanıyorum kadın okurlar daha fazla... E, iyi Neyse, göstermişlerdir. Evet. Öyle bir taraf var. Hem eserin hem de o normal anlatısının vuruculuğu bunda etkili oldu diye düşünüyorum. Evet, bir de kitapta son derece süssüz bir dil var. Yani Fırık bizimle doğrudan konuşuyor. Yani dolaylı bir söylem hiç yok. Kendi hayallerinde bile süsler yok. Yani ya kitapta süslü hiçbir şey yok. Yani Furukura'nın o yalınlığı ve o hayatın sadeliği. Çünkü kafasında belirli şeyler var ve hayatı da öyle algılıyor. Ve bunları basitleştirmiş. Ve onun düşünce tarzına çok uygun bir dille yazılmış. O yüzden ben çok merak ettim Japonca orijinalini gerçekten kitabın. Ee, bu kadar süssüz bir e, dilde e, yani bilmiyorum çevirirken sizi zorladı mı... Bu da Japon edebiyatında çok görülen bir şey mi? Ee... Şimdi aslında bizim edebiyat çevrelerimizde çok fazla yapılmayan bir ayrım. Çok fazla kişinin düşünmediği ya da katılmadığı bir ayrım Japon edebiyatında var. Şöyle ki, onlarda bir edebiyat var. Bir de saf edebiyat var. Saf edebiyat e, dedikleri zaman işte söylediğiniz o e, süslü, e, oyalı bezeli e, anlatımlar da e, işin içerisine e, giriyor. E, ve e, baktığınız zaman böyle e, bir sayfada e, bir e, bir sayfada bir cümle e, kurabiliyorlar. Yani bu çok e, geniş ve derin e, olarak e, edebiyat araştırmaları alanında da e, incelenen bir e, konudur. Diğer taraftan da düz edebiyat dedikleri, e, tam da sizin söylediğiniz gibi e, doğrudan e, yani... Eğer bir insan yerinden kalkıp kapıyı açıp sonra da kapatıp gidiyorsa bu bir cümlede tamamlanmış bir şeydir. Ama yerinden kalktı, mobilyalara baktı, şunu yaptı, bunu yaptı diyerek uzunca bir cümleyle çıkıyorsa bu biraz böyle işin süsüne kaçmak, işin havasına kaçmak gibi de oluyor. Furkura'nın yani edebiyat içerisindeki yeri bu doğrudan anlatıyı çok iyi sergiliyor olması ve zaten her birimizin yaşadığımız günlük yaşantı içerisindeki ee, karşılaştığımız e, olağan e, durumlarla ilgili fakat Frukura'nın e, yani kasiyerimizin öyle bir e, şeyi var e, doğrudanlığı var e, hareketlerinde de o doğrudanlık var şimdi e, orada bir, bir çocukluk e, anısını anlatıyor e, ilginizi çekmiştir e, işte iki erkek çocuk e, kavga ediyor Herkes birileri ayırsın, birileri ayırsın e, diyor ama kimse ayırmıyor. E, ve e, frukura da e, alıp e, kürek, küreği çarptığı gibi e, kavgayı sona erdiriyor. Aklına gelen tek doğrudan yol, e, yani en e, kesin e, çözüm olarak aklına gelen o. E, herhalde e, bilmiyorum ben de... E, o durumda olsam en kesin ve en hızlı çözüm neyse çözüm. onu tercih ederim. Çözüm odaklı hep Furu Kura. <gülüyor> çözüm evet. odaklı ve doğrudan. Hüseyin, Bey, Hüseyin Can Erkin'e çok teşekkür ediyoruz. Can Bey'e çok teşekkürler. Bizim programımız maalesef çok kısa. Konuğumuz olduğunuz için ve bize bu özel kitabı anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarız Japon Edebiyatı'nın başka metinlerinde burada size ağırlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın. Görüşmek üzere.